Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yine Edebiyat Güncesi programında ben Eczacı Aynur Hıraca. Elimden geldiği kadar size Onat Kutlar'ı tanıtmaya çalışacağım Onat Kutlar çok yönlü bir Edebi kişilik açıkçası Sinemada var, şiirde var Öykülerinde, hikayelerinde var Ama erken yaşta aramızda Bir terör nedeniyle ayrıldı Şimdi kısaca bilgi vereceğim Onun hakkında 25 Ocak 1936'da doğdu 30 Aralık 1994'te İstanbul'da The Marmara Oteli'nin pastanesinde konan bombanın patlaması sonucu Yaralandı 15 Ocak 1995'te yaşamını yitirdi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesindeki öğrenimini son yıl yarıda bıraktı. Felsefe öğrenimi için Paris'e gitti. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Doğan Kardeş dergisinde sekreterlik yaptı. 1956 yılında A dergisinin 1965'te ise Türk Sinematik Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Ve 1976 yılına kadar aynı derneğin yöneticiliğini yaptı. Kuruluşundan başlayarak İstanbul Film Festivali Düzenleme Kurulu, 1981 yılından ölümüne kadar da İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İcra Kurulu üyesiydi. Reklam ajanslarında da çalıştı. 1978'de Kültür Bakanlığı Sinema Yapım ve Gösterim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarının içinde yer aldı. 1952'de çeşitli dergilerde çıkan şiir ve hikayeleriyle tanımaya başlayan Onat Kutlar, Edebiyattaki Özgün Yerini Ödül Kazanan İsak adlı öykü kitabıyla aldı. 1989'da İranlı şair Firuz Feruzat'ın şiirlerinden bir seçmeyi Celal Hosro Şahi ile birlikte çevirerek Sonsuz Gün Batımı adıyla yayımladı. Unutulmuş Kent adlı şiir kitabı 1996'da Fransa'da Raymond Vakfı tarafından yayınlanıyor. Eserleri Öykü İsak Denemeleri Yeter Ki Kararmasın, Bahar İsyancı'dır. Şiiri Peralı Bir Aşk İçin Divan, 1981'de yayınlanıyor. Unutulmuş Kent 1986, Sinema, Sinema Bir Şenliktir. Senaryoları da var Onat Kutların. Kenan 1979, Hazal 1979'da ve 1982'de de Hakkari'de bir mevsim senaryo hazırlıyor. Ödülleri 1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, İsak Altı Kitabı alıyor. 1994'te Fransa'da da nişan sahip, nişana sahip oluyor. Türk Sinematekliği çalışmayla nedeniyle. Yazar, sinemacı, kültür adamı Onat Kutlar 30 Aralık 94'te Kid Marmara Oteli'nin hastanesinde otururken teröristlerin bıraktığı bir bombanın patlaması sonucu ağır yaralanıyor. 11 Ocak 95'te tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde ölüyor. Doğan Hızlanın anlatımıyla Onat Kutlar onun için ne sınır vardı ne de ulusların ayrılığı. Yunus'un aynı, aynına bağdaş kurar Salzburg Katedrali'nde müzik dinlerdi. Neruda'nın ...kar adasıyla Hakkardaki kar, karlı beyaz ufuklardan aynı oranda lezzet almasını bilirdi. Yaratmanın sadece yazmakta değil, başka işlerde olduğunu, gerçekleşebileceğini yaşam çizisiyle gösterdi dedi Onatkutlar... ...1936'da Alanya'da doğdu. Daha öğrenimini bırakmıştık, bahsettik. 1965-1976 arasında... Kuruluşlarında katıldı. Türk Sinematik Derneği'nin yöneticiliğini de yapıyor. 78'de Kültür Bakanlığı Sinema Yapım ve Gösterim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında da yer alıyor. 16 Kutlar edebiyata henüz lise öğrencisiyken şiirle başlamış. 1956-1960 arasında arkadaşlarıyla birlikte A Dergisi'ni çıkarıyor. Ve 59'da da meşhur olduğu İshak öyküsünü yayınlıyor. 61'den sonra da çeşitli dergilerde yayınları var. Bunlar sinema üzerine, kuramsal yazıları var, şiirler üzerine var. Meydan, yeni sinema, milliyet sanat, papirus, gösteri gibi dergilerde çıkan sinema yazılarını sinema birşenlikte bir araya getiriyor. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıları ölümünden sonra gündemdeki konu 1995 ve gündemdeki sanatçı gene 1995 adlarıyla kitaplaştırılıyor Onat Kutlar'ın. Onat Kutlar'ın sinemayla tanışması da şu şekilde oluyor. Sanırım Fransa gittiği dönemde bir sohbetinde diyor ki, Carter Latin Caddelerinin birinden bir sokağa saptık. Bir küçük alanı geçtik. Bir başka sokağa girdik. Ursul adı. Küçük bir sinemanın önünde durduk. İşte Bir Bergman dedi Hüseyin baş. Buna mı girelim yoksa bir çete filmi mi bulalım? İkimiz de çete dediğimiz kovboy filmlerini seviyorduk. Ama o anda yaşamımda bir dönüm noktasını oluşturacak, rastlantıdan habersiz, yalnızca hiçbir filmini görmediğim Bergman konusundaki, konusundaki merakımdan gişeye ilerledim. Yaban Çilekleri Yaban Çilekleri herhangi bir izleyici için çok yaşlı bir bilim adamının, yaşamıyla ölümünden geriye doğru yeniden karşılaşmasıdır. Yaşamın anlamı üstüne derin bir arkeolojik araştırmadır. Oysa genç bir insan bu filmi seyrederken gelecek üstünde bilgiler edinir. Bir bilim kurgu başyapıtı gibi. 20. yüzyıl insanın özlemlerini, tutkularını, aşklarını, kıskançlıklarını, korkularını, yabancılaşmasını, pişmanlıklarını, tüm psikolojik karmaşıklığı içinde izleyip, bundan kendi özel yaşamımız için ipuçları elde etmemek mümkün mü? Diyerekten de sinemaya başka bir bakış açısı kazanıyor Onat Bunda zaten Türkiye'ye döndüğü süreçte işte sinemateki kuraraktan e, sürdürmeye çalışıyor 12 Eylül 80 sonrasında Yeter ki kararmasın ve Bahar isyancıdır Yayınlıyor arka arkaya Diyor ki Baharı simgeleyen kuşlar gibiydiniz Her türden her cinsten Yoksul ve kerpiç köy evlerinin kırlangıçları da vardı aranızda ...kentlerin yeni yetme horozları da... Bozkır turnaları, dağların kartalları, şahinleri... ...sokakların gösterisi serçeleri, açık deniz martıları... ...sanki aynı Nisan-Mayıs güneşlerinin... ...aydınlığıyla ışırdı yüzünüz. ...bu yüzden bir merak ve umuttan tanırdık sizleri... ...bir de aranızdaki sınıf farklarını silen giysilerinizden... ...kız erkek, kadife pantolonlar, kotlar giyerdiniz... ...ayaklarınızda hem ucuz hem pratik botlar... ...lastik ayakkabılar... ...bir kazak, bir mont... ...ya da bir parka gecenin ayazında... sıcak tutardı... ...büyük kentlerin sokaklarını doldururdunuz... ...günün tuhaf saatlerinde... ...sabahları ortalık henüz alaca karanlıkken... ...ya da geç vakit gece yarıları... ...ellerinizde kitaplar, çantalar... banyo istasyonlarına çıkan dar yollardan... ...otobüs duraklarından tartışarak geçerdiniz... ...durmadan tartışırdınız... Kaldığınız evler ve yurtlar okullarınız, gittiğiniz kantinler ve lokaller, yaşadığınız kent, ülke ve yeryüzü sanki büyük bir formdu. Durmadan yer değiştirirdiniz. Bilinmez bir içgüdüyle ağaç dallarında sürekli yer değiştiren sakallar gibi. Yeryüzünü de aynı hızla değiştirmek isterdiniz. Kolları ve paçaları tarazlanmış, hızlı boy attığınız için kısalmış giysilerinizin ceplerinde pek para bulunmazdı ama genelde kitaplar satılır, tiyatrolar, sinemalar dolardı. Sokaklarda, arabalarda, gece kulüplerinde, bir diskotek kapılarında, lüks semtlerin sinemalarında giysileri, tavırları, gülüşleri size benzemeyen bir sürü genç insanla karşılaşıyorum. Özellikle benim sık sık gittiğim sinemalarda. Ama sizleri göremiyorum. Filmleri veya yüzünü doğru dürüst tartıştığımız yok. Ne oldu size? Neredesiniz? Bu yeter ki kararmasından bir bölüm Bu aslında çok iyi bir gözlem Ne kadar bir değişimin Hızlı bir değişimin göstergesi Şimdi şu an aramızda olsaydı nasıl yorumlardı Onu açıkçası bir an düşündüm Ve o kadar önem verdiği Sinemada Alkazar'ın da Kurucularından teki ve Mart ayında Alkazar sineması Kendisini yani işlemediği için kapatmak durumunda kaldı Bu da bir acı gerçek Şimdi bir müzik arası verelim Ben nasıl yenilen içim Hadi gülümse Belki şehre bir film girir, Bir güzel orman olur Yazın harıda iklim değişir Akdeniz olur gülümse Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur Yazın arada iklim değişir, Akdeniz deniz olur gülümse. Tuz git anneme küstüm, tüm şehir bana küstür. Bir bir yok anlıyor musun haydi Belki şehre bir film gelir Bir güzel orman olur Yazılarda iklim değişir Akdeniz olur gülümse. Ben nasıl yenileneceğim Hadi gülümse Sazlarım vardı ırmaklarım vardı Çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın Anlıyor musun başkasın Tazlarım vardı ırmaklarım vardı Çakıl taşlarım vardı benim Ama sen başkasın Anlıyor musun başkasın Tut ki karmı acıktı Anneme küstüm Tüm şehir bana küstü Kedim bile yok anlıyorum son hadi gönlümse Tut git kaldım açıktı anneme küstüm tüm şehir bana küstü Yine Bir kedim bire. Şehre bir film gelir, bir güzel orman olur Yazılarda iklim değişir, akdeniz olur gülümse. Kutlar yaşadığı sürece bıkmadan, usanmadan sürekli her alanda ürünler vermeye çalıştı. Kent toplumunda yakından değerlendirerekten, şiirde olduğu öyküde, sinemada, den deneme alanlarında hep ifade etti kendisini. Kendi kültürüne, dünya uygarlığına katkı yapmış aydın, sanatçı, bilim adamlarına sırtını dönüp yaygınlık, çok satmak ve izlenmek üzerinden oluşturulmaya çalışılan yeni değerler sistemini temelde eleştirir. Onat Kutlar. Cumhuriyet döneminde geçmiş kültür envanterini onaran, koruyan uzmanları laik cumhuriyet aydınlarını savunur. Anadolu insanına bakışı o <img>'den süzülen ince duyarlılıklarının ve algılarının ürünüdür. Bu ülkenin aydınlık birikimini savunurken Anadolu insanını örnek verir. Anadolu insanını avucu yere bakar ona yerden yağ rahmet. Bir bozkır çiftçisi gibi bekleyin. Kara vermek için, kara vermek için acele etmeyin. Bey ve, ve ne olur, her olur olmaz yerde ve zamanda. yaşanması bir ülke için yaşamını adamış insanlara sövmek densizliğini terk edin der. Gazetedeki köşesinde yayınlanan yabani yazı, yabancı yazışı yabancılaşmış, aklını tekerli düzene emanet etmiş yere aydının suratına bir tokattır o eşsiz ironisiyle. Popüler ve yaygın olana itirazı tekelleşmeyi reddetme, emperyalizmin kültürsüzleştirme ve tektipleştirme operasyonuna bir karşı çıkış niteliğindedir. Karaoke yapmaya alışan bir toplum olmamızdan duyduğu acıyı dile getirir. Sahne dünyasının yıldızları ve medyanın avlayıp pulladığı tekelli düzenin yazarlarını sahtelik ve maskelikle eleştirir. Medya patronlarının güdümündeki yazarların, Rönesans olarak nitelediği, cıvıl cıvıl, hatat temposu olan, diptiri mutluluk dolu şarkılarını gerçekte tek kanlı düzenin tek tip ortalama beğeniyle insan üretme çabasının sonucu olduğunu sergiler. Yaygınlık için verdiği iki örnek çok çarpıcıdır. Birincisi, ilk kitabı çıktığında kitabının 11 tane sattığını söyleyen yakın arkadaşı Max Brod'a Kafka'nın söyledikleridir. O kitabı alan okuru çok merak ediyorum. 10 kitabı ben eşe, dosta vermek için aldım da, 11. birinciyi satın alan kim acaba?'' der Kafka. Yaygınlık bağının bağlamında verdiği ikinci örnek kitapları, birden çok satar hale gelen Umberto Eco'nun ''Ben nerede yanlış yaptım?'' diye hayıflanmasıdır. Onat kutlar da bu şekilde değerlendiriyor. Globalleşmenin sahte değerlerine, özgürlüğün esasında keyfilik olduğunu... İnsan olmanın hayvandan ayrılan tarafının içgüdülerini denetleme özelliği olduğunu öne sürerken, medya yıldızlarının özgürlük olarak öne sürdüğü kavramın esasında kültürsüzleştirici, tek tipleştirici bir tekel yanı olduğunu tespit ediyor. En çok emek verdiği alanlardan sinema alanında bu sözde özgürlüğün esasında bütünüyle Amerikan sinema endüstrisi kıskacında sinema ustalarının yapıtlarını yok sayan bir tekelleşmeye düştüğünü isteyenlerin yani Bergman, Saura ulaşacağını, nasıl ulaşacağını belirsizliğini gösterir. İnsanları düşünmekten, hissetmekten alıkoyan, Ortalama beğeniye uygun, hazırlanmış, teknolojinin ön plana çıkarıldığı ve sinema budur diye sunulan anlayışın insan aklına, birikimle, duyarlılığına karşılığını vurgular. Günümüzde onat kutların bu saptamalarının uzantısı olarak çok satan edebiyat yapıtlarının pazarlanışları, sunumları kolaycılığa kaçan okura göre hazırlanmış 90 dakika büyük filozofları anlamak gibi metinleri görebiliriz. Alanında yazılmış onlarca tarih kitabını okuduğundan şüphe duyulacak yazarlar, tekerler tarafından yeni değerler sisteminin tarih yazıcıları olarak pazarlanır. Satışları ve o, o alanla ilgili herkes tarafından bilinen şeyleri, yeni ve büyük keşifler gibi sunan yöntem yoksunu yazarlar, büyük bir pervasızlıkla vitrine çıkarılmaktadır. Bütün hayatı insanlara yüklenen kabataslak hayat yalanını oynayıp, bütün çehresiyle tekmil oradakileri benzemeye reddetmek olan yazarlar ise yok sayılmakta, izole edilmektedir. Bu iğrenç çürümeye, bu ikiyüzlülük algına karşı hep insanı ve onun değerlerini savunur. Yaşamı adeta canseverin dizesi gibidir. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Bu büyük yalana karşı çıkışı asla duran bir iman görünümünde değildir. Değişim kendine sadık kalarak değişmektir ona göre Yoksa çıkar ve iktidar hesaplarını uyarak Bir yılan kıvraklığında deri değiştirmek değildir Onat kutlar, yaşımı boyunca hep ironisiyle Umuduyla geleceği ve aydınlığıyla temsil etse de Unutulmuşluğun o karanlık derhisi yaralar onu Bir şiirinde Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin Unutmamak için çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz Ölü balıklar geçiyor kırışık bir deniz sofrasında ve ellerinde fenerlerle benim arkadaşlarım. Durmadan düşünüyorum da ne kadar çok öldük yaşamak için. Bu da 12 Eylül'den sonra yazdığı bir şiir Onat Kutlar'ın Turgut Hediye'den son bölümünü aktarmışız. Şimdi bir iki şiirinden örnek vermek istiyorum Onat Kutlar için. Bir saniye. Unutulmuş geldim. Vermeme olanak yok bana verdiklerini Ama ayrılırken bir hesaplaşma da gerekli Geçmiş bunca güzellikten bir anı olarak Ben seni alayım istersen sen de beni Yalnızlık Kulağı ıssız ve tozlu yollarda Yoksulluğun kedileri kapıyı bir yaz boyu her gece tırmaladı Sırtının tenine mal bir horoz düşü Dokunmadan uykuya varamazdı Uzak denizlerden atlar geçerdi Bulutlar güze yakın gözlerinden Bekledi ölümün beyaz elinde Solgun bir gül oluncaya kadar Rubayeleri var onlardan da bir iki örnek vereyim Sonra hikayesine başlayacağım Onatkutların Uyanıyor ya uyanıyor yeniden gül farkında mısın? Uyanıyoruz ya yüzünü parmakların Sen bir ağaç olmanın önsezisiyle yeniden Ve ben gövdene yeniden rüzgar olmanın Diğer bir dörtlüğü, yazıldı benim gibi bir çılgın tapusuna, senin güzelliğinin olan ülke ve koca dünya. Öylesine zenginim ki kıyamıyorum, elim varıp bir tek pulunu harcamaya. Şimdi Onat Kutlar'ın o meşhur İshak öyküsünü okuyacağım sizlere, biraz uzun ama umarım dinleyebilirsiniz. İsak, Karın üstünde ay doğdu Geniş bir ova gibi uzanan yayvan vadide Küçük tepelerin ince karını tozutan Rüzgar ve uzaklarda yalnızca hafif kışırtıları işitilen kuru ağaçlar dondu Çiftçi ayak izlerinin belirsiz uzun dikişine, bak dikişine baktı Tipi durdu artık belli oluyor dedi Öbürü gocuğuna bürünmüş şapkalı ablak yüzlü biriydi Şaşkınlıkla çiftçinin yüzüne baktı ne olacak kaçıyor muyuz Yok canım kaçacak olsak mesela Karları gıcırtıya ezerek yürüdüler Uzakta iki ağacın karanlık oyu Gökyüzü taş bir duvarın uzak net yankıları gibi Ara sıra duyulur duyulmaz köpek sesleri getiriyor Daha çok mu uzak Hayır dedi çiftçi geldik Şu iki ağacın altında Gözleri parlıyordu Bıyıksız yüzü bir çocuğun andırıyordu. Yorulduk birader Ağaçların ince dalları ayı bölüyor Burası işte dedi çiftçi Ağaçların öbür yanında Bir tek pencereyi koruyacak kadar Kalabilmiş yalnız bir duvar yıkıntısı İşte burası Şapkalı meraklı gözlerle Çiftçinin gösterdiği yere bakıyordu Karın altında ne olduğu belli olmayan Geniş bir tümsek Nedir bu Oturalım da Üşüyorum yahu Üşümezsin şimdi ısıtır seni Ne ısıtır Güç biraz şimdi anlatırım Yıkıntıda eğri yağan karın dolduramadığı iki taş aradılar Önce şapkalı oturdu Get Pardon önce şapkalı buldu getirdi Tümseyin yanına koydu Bir an ayakta durup uzakları gözetledi Sonra taşa oturmak için geriye doğru bir adım attı Çömeldi Taşı tam altında zannederek oturdu Oysa taş iki adım yanda kalmıştı Kabaları soğuk kara gömüldü Küfrederek doğrulmaya çalıştı Tu, Allah kahretsin altında sandım Ne oldu diye bağırdı çiftçi Duvarın öbür yanından Ne olacak taşı altında zannettim kara gömüldüm Dikkatli bir gülümse işte geldi çiftçi Bir süre baktı düşünceli bir tavırla Hep böyle olur dedi Benim taşımın yerine oturmuşsun Ha Çiftçi yanıt vermedi İkisi de yıkıntıyı iki ağacı tümseyi ve beyaz Karanlık kar ufkunun önlerine alıp oturdular Şapkalı sabırsızlanıyordu Anlamıyorum yahu Bu kışta kıyamette biz buralara ne diye getirdin Soğuktan donuyoruz He de bak Bir gören olsa ne der Kızlı çiftçi hırsla dişlerini sıktı Bir gören olsa ne der Bir gören olsa ne der Eee sonra Sonrası var mı Ne bu halin Sanki biri kovalıyormuş gibi Kardaki izimizden bile korkuyorsun Hani neredeyse tabancayı çiftlikte bırakmayıp Aldığıma sevineceğim Hay Allah Ben de aptal aptal ördek avlayacağız diye düşünüyorum. Tabancayla ördek avlandığını gördün mü Birden donuklaştı çiftçinin yüzü Sessiz bir çakal gibi başını ileri uzattı Taşın üzerinden yana eğilip Kulağını tümseyi kaplayan kara yaklaştırdı Ay ışığında çelimsiz, serçi ayakların oyduğu buzlu kağıt çiçekleri. Dinle dedi. Neyi? Gecenin ve tümseyin altından durmadan kendini hatırlatarak geleni. Çok eski bir şey bu. Şimdi buradan devam edene kadar bir müzik alırası verelim. Sözleşmeden buluşu verir. Kırık kalpler anlatılmaz ama oradadır bütün dertler gönül kırgınlıkları hayat haksızlıkları kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Yorgunlukları şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş kimi aşları dökecek var doldurun kadehleri içelim beraber yılların yorgunluğu geçene kadar kırık kalpler duran inecek var yüreğindeki dersleri dökecek var doldurun kadehleri içelim beraber yılların yorgunluğu geçene Yalnızlıkları Çeken Bütün Kalpler Gönül Durgunlukları Hayat Yorgunlukları Şehir Yalnızlıkları Çeken Bütün Kalpler Jack Neyim? Gecenin ve tümseğin altından durmadan kendini hatırlatarak geleni. Çok eski bir şey bu. Şapkalı kulağını tümseğe yaklaştırdı. Bir an bir şeyler duyduğunu sandı. Sonra bu seslerin uzaktaki bir köpeğin unuyuşuna karışan rüzgar ortusundan başka bir şey olmadığını düşündü. Doğruldu. Hadi canım sen de dedi. Bugün bir tuhaf halin var. Hani o baykuş masalını anlattığın günden beri de dikkat ettim. Pek acayipleştin. Sinirlerim bozuk, içini korku bürümüş, seni severim bilirsin. Yoksa işi gücü bırakıp dağın başına gelir miydim? Dinlenmelisin, ben bunu bilirim. Çiftçi büyülenmiş gibiydi. Hafif yana eğilmiş, kulağı tümsekte, gözleri ölü bir noktaya dikilmiş, duruyordu. Sonra kendi kendine mırıldanır gibi konuşmaya başladı. Önceleri kesik, hızlı, sonra sakin, güvenli bir tonla döktü içindekileri. Bilmem ki belki gerçekten öyleyim Evet evet dinlenmeliyim Şimdi bir hafta uyusam Uyusam uyurum bir hafta Kar çekiyor kar Durdu gözlerini şapkalaya dikip Bir şey soracağım sana dedi Ama açık konuş Benim hiç deli olup olmadığımı düşündün mü Öbürü irkilerek yalanlayacak oldu Hemen sustur Dur eliyle çiftçi Biliyorum biliyorum hiçbir şey söyleme Sonra dalgın gözlerle konuşmasına devam ettim Yıllardır buraya gelirim. Ne zaman bir bahar günü o esinti sessiz tilkiler gibi otların tepelerini karartıp geçtiğinde yüreğimde bir güvensizlik büyüse kalkar buraya gelirim. Ne zaman yağmurların yağmayacağından, toprağa dökülen buğdayların tuzlu kumlar arasında sığışıp sessizce öleceklerinden, arka, Arkalarında ağaçların boz kemiklerinden başka hiçbir şey bırakmayan o korkunç çekirge sürü, sürülerinden Ve zaman zaman tepeme binen sebepsiz cinayet isteğinden korksam kalkar buraya gelirim Oysa burada Tanrı çoktan yanmıştır Kendi ağırlığımı duyarım yalnızca Gene de gelmek isterim Aramızda görünmez bir bağ bulunsun Nerede olursa olsun temelimde Yani ayaklarıma bastığım güçlü toprağın her adımında Gürültüsüzce bu karanlık güveni yaşayayım isterim. Nereden bileceksin sen? Burada benden dinledin her şeyi unut. Biliyorum bana huzur veren şey seni sadece rahatsız edecektir. Sen bana deli diye bak. Her şey çözülür. Gözleri parlıyordu. Şapkalı üzüntüyle başını salladı. Tam o anda ağacın koyu bedenine sessiz bir gölge indi. Çiftçi hafifçe titredi. Şapkalı yerinden kalkıp ağaca yaklaştı. Ta tepede ayın sarı perdesine düşmüş, kapkara bir gölgenin uzun kuyruğunu, dalı kavrayan ince ayaklarını gördü. ''Bir kuş bu.'' diye bağırdı. Çiftçi, sanki bir rüyayı bölüyorlarmış gibi heyecanlı ve korkulu ellerini kaldırdı. ''Biliyorum, biliyorum, sus, gel otur, şimdi kaçıracaksın.'' Sonra gözlerini donmuş, küçük bir heykel gibi dalı yukarıya çeken kuşa dikip, ateşli, sayıklamaya benzeyen konuşmasına devam etti. Kimse yok. Gece uzun. Sana her şeyi anlatabilirim, ispat edebilirim. Bütün bunlara yetecek vaktimiz var. Gerilerde fırtına izimizi yontuyor. Kimse duymayacak bunları, yalnız üçümüz. Nasıl üçümüz? Şapkalı çevresine bakınıyordu. Sen, ben, İsak. İsak mı? O da kim? Çiftçi gözlerini astığı ağaç dalını ve dala tünemiş kuşu göstererek gülümsedi. İsak işte Öbürü sıkıntıyla başını salladı Çiftçinin yüzüne dikkatle baktı Ava etmediğini anlayınca üzüldü Zorla gülerek Eee sonra dedi Tuhaf bir yaratıktır bu isak Yıllardır bir irişi var Aylı gecelerde ağaca konup Yeryüzünü gözetler Tahta kuruları gibi alışkanlıklarının Alçak duvarları arasında yaşamayı seven Bir yığın insanın Çekip iyimsel bir çamura batırdığı teraziyi Dengide tutmaya çalışıyor Bugüne kadar oldukça başarıyla yürüttü işini Hep bu garip gözleri O iki parıltı, sarsıntısız görünen hayatımızın Gizli bir köşesinde karanlık ikiyine dediğidir. Öbür yanına sonsuz bir görüntü evreni iletiyor Bir anlam piresi gibidir İshak Uzak yerlere atlar Ama hep bu daldan yeryüzünü gözetler Onu çok eskiden buldum, kolayca tanıştık Bu tümseyin eski günlerini de biliyor, bana anlattı Dinlemek istersin değil mi? Yok yok gülme Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum ama açıklamanı istemem Biliyorum Neyse bu tüm senin eski günleri O çürümüş eski bir kıta gibi buraya gömüldü Bu çizgi geniş bir çöküntünün ve karın altını dolduran boz toprak Uzun bir yangının artığıdır Bu felaketler bu görünmeyen nehir nice zaman yakınımızda gürültüyle geçti Kimse duymadı onu İşte şimdi bu batık evren Boynunuzun ucu boynunuzun ucu görünen dev bir öküzü gibi Toprağın altında derin soluklarını deniyor Dinle Duyuyor musun? Şapkalı gülümseyerek kulağını yaklaştırır gibi yaptı Evet evet duyuyorum Demek kocaman bir öküz ha Eee sonra Çiftçi yorulmuştu Sık sık soluk alıyordu Yoruldum Üşüyorum Üstelik dinlemiyorsun Ama sana anlatmam gerek Yorulmadım zaten bu güvende beni ısı, ısıtıyor Bak yer altından eski halkın Sakin gürültüsü sızıyor Hey gidi İsak Fırtına yaklaşıyor mu Gülümsüyordu Şarkı söyler gibi başını kaldırdı Dipsiz bir kuşku kuyusudur İsak Bir ağaç gibi uyuyor beni Oy bakalım oy Sesi gittikçe azaldı Bir mırıldanma durumuna aldı Şapkalı usanmıştı Yeter be donduk artık Bırak şu uğursuzu da gidelim. Birden sustu. Çiftçinin gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Kekeleyerek ne uğursuz mu ne uğursuzu çabuk geri al sözünü. Şapkalı bozuldu. Bir çocuğu azarlar gibi. Kızdırma kafamı şimdi çeker vururum sen de kurtulursun ben de dedi. Çiftçinin gözlerindeki şaşkınlık korkuya dönüştü. İsakı birinin öldürebileceğini şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Ne korkunç bir şeydi bu. İçi garip bir ön doldu. Hareketlerindeki heyecan o ürkütücü sonsuzu uzaklaştıracağına yaklaştırıyordu. Uzun bir sabun üstünde kayan mantığı kurnaz dönüşler yapamıyordu. Kör noktalardan bilinçsizce dönüyor kayıyordu. Neden öyle bakıyorsun gene bir ses mi duyuyorsun? Şapkalı az önceki yargısından kuşkulanmaya başlamıştı. Şu anda bir çılgınlık yapabilirdi çiftçi. Ortam da buna o kadar elverişliydi ki Kar sessiz, gece uzundu İsak dalda gökyüzünü oymaya Orada kendisi uçup gittikten sonra da Hep kalacak bir boşluk bırakmaya çalışıyordu İnatçı, sevimsiz bir kuştu Çiftçi deliler gibi çağlıyor Hiç konuşmaksızın korkuyla bakıyordu İki adamın düşünceleri aynı anda yuvarlanan bir şeyi durdurdular Sonra hızla çektiler kendilerini ve tam o gerginlik anında Daha zayıf olanı tabancasını çıkarıp İsaka ateşledi Gene aynı anda adamlardan biri Öbürünün üstüne atladı Sessiz bir boğuşmadan sonra Biri kalktı Yorgun tavırlarla ağaca gidip Orada İshak'la konuştu Ay batımına yakın Ağır ağır yıkıntıdan uzaklaştı Ortalık ağrıyordu Gerisinde bir tümsek iki ağaç ...ve dallardan birine sıkışmış... ...kuş biçiminde bir taş bıraktı... ...sonra bir de kan... ...tümseyi ısıt, ısıtıyordu... ...çiftçi... ...ağır ağır geldikleri yoldan döndü... ...ardından kar bütün izlerini sildi... ...sonra azaldı... ...çiftçi ikindi vakti... ...usul bir yağmurun ıslattığı tanıdık topraklara... ...kendi toprağına girdi... ...siyah beyaz taşları... Sarmaşık köklerinin kirlettiği, çiçekli perdeleri de evi göründü. Oraya kadar adımlarını saydı, koşarak içeri girdi. Sonraki haftalar unutularak pencere kenarına bırakılmış diş fırçası, eski jilet ve sabun kalıplarını çalmak için gelen yoksul köy çocukları, içeride çiftçinin eski masasına eğilmiş düşündüğünü, zaman zaman önündeki kağıda bir şeyler yazdığını gördüler. Kıl kedilerin bile okuma yazma bildiği bu ülkede yoksul çocuklar hiçbir şey bilmiyorlar. Büyüklerse vakit gidip geçtiği halde yeşermeyen, sıkı kum taneleri ve geçen yıldan kalma ekin çöpleri arasında çürümeye başlayan tohumlarla uğraştılar. Böylece o Mart'ın Nisan'a bakan sıkıntılı günlerinde kimse o eski ceviz masada yazılanları göremedi. Göremedi. Dışarıda karanlık bir mart ikindisi, Buğdayların, buğdaylarım hala toprağın altında, gökyüzünde kış koyunlarının kirli, ıslak, buğulu pöstekileri, rüzgar kitabımın yapraklarını dağıtıyor, anlayışsız bir ölünün soğuyan kanı, karların örttüğü sert bir taşı ağır ağır eritebilir, izini ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum, artık sadece bunu düşünüyorum. Öykümüz bu kadar arkadaşlar. İshak'tı onat kutlardan Bunu yazar, düşünün 19 yaşında yazıyor ve ilk etapta tabii kiminlerine göre erken diye yorumlanıyor. Bazı dönemlerde de geç yazıldı diye ama 19 yaş için hakikaten iyi bir hikaye. Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, kolay gelsin.